Aşıkların reisi Veysel Karani Kadesellâhu Sirrahû'nun dualarından bir kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, sen Rab'sın, ben kulum. Sen yaratıcısın, ben yaratılanım. Sen rızık verensin, ben rızıklandırılanım. Sen mülk sahibisin, ben senin mülkündeyim. Sen azizsin, ben zelilim. Sen zenginsin, ben fakirim. Sen dirisin, ben öleceğim. Sen ebedisin, ben geçiciyim. Sen şereflisin, ben alçağım. Sen iyilik edensin, ben kötülük edenim. Sen bağışlayansın, ben günahkarım. Sen yücesin, ben hakirim. Sen güçlüsün, ben zayıfım. Sen verensin, ben dilenciyim, sen eminsin, ben korkam, sen cömertsin, ben miskin, güçsüzüm, sen duaya icabet edensin, ben dua edenim. Günahlarımı bağışla ve beni cezalandırma. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!